Pazarlar değerli izleyenler İnsan insana programıyla bu sezonda karşınızdayız Bu programın temel amacı Yaşama baktığımız zaman Kendinize baktığımız zaman Daha zengin bir Bakış tarzı içerisinde olalım Sadece bakmayalım Baktığımızı görelim Onun için temel amacımız Bizim bir farkındalıklar oluşturma Farkına varma Bu programı Değerli dostum Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz ve sunacağız. Merhaba Polat. Merhabalar hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Yeni bir dokor, yeni evet. bir sezon. Her şey güzel gidiyor. Evet. Bu hafta üzerinde konuşacağımız alan, onu... Hocam bu hafta okullar açıldı yani okullar açıldı bir, bir 4-5 gün oldu ve e, her senenin bu tarihinde bu eğitim konusu böyle çok ciddi bir şekilde tartışılır Türkiye'de evet. konuşulur ne olacak ne bitecek ne yapılacak anne babalar kaygılıdır. Kurumlarda kargaşa devam eder, devlet yetkilileri çıkar, bir şeyler söyler, böyle birkaç hafta geçer. Ondan sonra da bütün senenin konusu şeklinde bu devam eder. Bugünkü tempo öyle değil ama sürekli konuşulan konularından bir tanesi eğitim. Ee, biz de arada sırada bu programda eğitimi konuşuyoruz ama ben bugün... Ee kapsamlı bir şekilde bütün aktörlerini de ele alalım istiyorum. Yani temel 3 tane aktör var benim kafamda bu konuyla ilgili. Evet. Bir tanesi kurumlar ve kurumların bireysel temsilcileri olan öğretmenler. Yani okullardan ve öğretmenlerden bahsediyoruz. Evet. Bir diğer ayakta ana babalar var. Bir de öğrencilerin kendisi var. Kendisi var. Ben önce bir soruyla başlamak istiyorum size. Bu konu çok konuşuluyor. Evet. siz nerede iyi okul dersiniz? Hangi okul iyidir hocam? Evet. Bence çok önemli ve e, sade bir soru. E, bakış tarzına göre tabii değişebilir. E, analar, babalar, çocuklarını okula vermeden önce okula giderler veya genellikle e, işte neyiniz var? E, spor salonuna bakarlar. E, efendim, yemekhaneye bakarlar. Hı hı. Salonlara, sınıf ortamına akıllı tahtanız var mı, yok mu? Hı hı. Onlara bakarlar. bu Bakış tarzı değerlendirme. İyi okul nedir? Nedir iyi okul konusunda düşünebilen bir ana baba aslında eğitim konusuna ciddi olarak bakmış. Hı -hı. İyi okul iyi eğitim veren okuldur. Şimdi o zaman enteresan o zaman, o, başka başka bir yere geliyoruz. kötü eğitim var. veren okullar da mı var hocam? Kötü eğitim veren okullar var. Ee, hiç eğitim vermeyen <gülüyor> okullar olabilir. Tamamen bir bilinç meselesi. İyi okul esas itibariyle bir okul kültürü, ben okula okul kültürü mu bakıyorum? Bu okul kültürünün yansıması hakikaten ıı, salonunda, asılan resimlerde, ee, bu e, spor, spor salonunun düzenlenmesinde, kitaplığın nerede olduğunda, e, çaycının nerede olduğunda, müdür odasının nerede olduğunda dahi kendisini ifade eder. Ama e, önemli olan bütün bunların arkasındaki okul kültürüdür. Okul kültürünün temel felsefesi ve okul kültürünün okul kültüründe yaşayan temel değerler. Yani onlar ne demektir ona bakmak lazım. Eğitimi o zaman şöyle bir tavır içerisinde olabiliriz. Ee, buraya çok insanlar geldi. Biz hepsini eğittik. Ee, ve yapacağımız şey birbirinin tıpkısının aynısı olan Hı -hı. biz ne yapacağımızı biliyoruz. Modelimiz burada. Hı -hı. Memleketin bir daha ihtiyacı var. Hı -hı. Ee, ve biz Nasıl video yapılacağını bildik artık. Öğreniyoruz bunun kanal içinde öğrendik. Bunları bahta çağarta iyi işleyen getireceğiz. Bazen varım babaların gözünde bu iyi okul oluyor. Benim gözümde bu bir cinayet. Bu bir, bir okul değil eğitimin ee, fakat orada bir daha durumlar var hocam yani ben iyi okulum diyen kurumların çok büyük bir kısmı ana babaları sistem dışında tutan ana babaları bile karıştırmayan okullar yani biz bu işi biliriz bildiğimiz gibi yaparız siz de çocuklarınızı sabahleyin servise binlerirsiniz akşamleyin de biz eve gönderince alırsınız diyen okullar ya da en azından böyle algılanan okullar bilmiyorum ve bunu iyi okul olarak çok ana baba var o? Evet. E, yani kurtulduk bana bir şey düşmüyor. Hı -hı. Okula verdim. Benim Hı -hı. başka bir yok diye düşünen öyle. Ee, tabii bütün bu e, büyük resim e, var işin içerisinde. Yani yani hocam hakikaten memleketin ihtiyacı vida ise vida üreten okuldan neden bu kadar rahatsız oluyorsun sorusu evet. var evet. olabilir. Evet. Benim cevabım şu. E, Hakikaten ülkenin bir ihtiyacı olduğunu şimdi sen karar veriyorsun ama 20 sene sonra bu ülkenin başka bir ülkede başka şeyler üretilirken bir dönem başka bir şey üretmeyen bir ülke halinde oluşu bizim geriliğimiz demek olacaktır. Evet. Onun için bizim sorunları görebilen ve bu yaşamda güçlü şekilde ayakta kalabilen ve yaşamı süreçleyebilen İnsanlara ihtiyacımız var ve bizim eğitimimiz bu insanları geliştirmekle yükümlü olmalıdır perspektifi. O zaman başka bir durum oluyor. Yani kalıplanmış insan yerine düşünebilen insan yetiştirme durumu oluyor. Ben eğitim konusuyla ilgili bir şeyler konuşulduğunda en çok şeyin sıkıntısını duyuyorum hocam. Ya, bu konunun keyifli bir konu olması gerekir diye düşünüyorum. Yani eğitim meselesinin, öğrenmenin, okulda olmanın, öğrenci olmanın keyifli bir konu olması gerekir diye düşünüyorum. Ama sanki bu işler şey çok profesyonelleşti, çok profesyonel bir noktaya geldi ve artık işin içerisinde o keyif gitti diye bir geliyor bana. Ve ben öğrencilerde de bunun keyfini çok fazla görmüyorum. Ben de gittiğim zaman öğrencilerde de görmüyorum, öğretmenlerde de görmüyorum, yöneticilerde de görmüyorum. Görebilenler var. Hı hı. Ama böyle sık sık gördüğüm bir şey diye. Ben kesinlikle bu sözün söylediğinin altını çizmek istiyorum. Eğer bir eğitim sürecinde keyif hı hı. yoksa orada bir psikologla olarak konuşuyorum şimdi. Eğitimle ilgili çok temel bir yanlış yapılıyor demektir. Nereden geliyorum bu konuya? Çünkü Çocuk doğduğu zaman, doğduktan altı saat sonra e, duygusal düzeyde keşfetmeye başlıyor. Ve bu keşfetme hiç bitmiyor. Sonra yavaş yavaş dil öğrenirken, iki yaşında olsun, üç yaşında olsun, beş yaşında olsun, etkileşimle, oyunla keşfetme sürecini devam ettiriyor. Ve ben ömrümde henüz oyun oynarken sıkılan çocuk görmedim. <gülüyor> mutlaka zevk alıyor sen de gel diyor ve her oyunu incelediğinizde yaşamla ilgili öğrenecek bir şey var kesin bir öğrenme ortamı var kesinlikle değil mi var ve anaokulu bunu güzel içine sindiriyor ve çocuklar anaokulundan zevkle gidiyorlar. Yani siz de böyle düşünüyorsunuz ama hocam her yer ve her durum için bu geçerli değil. Yani ben büyük bir şehirde yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum ve burada e, sayısını bilmediğim kadar çok anaokulu var. E, her sokak başında olanlar var, her okulun civarında olanlar var, onlar var, bunlar var ve oğlum bu sene benim anaokuluna başladı. Öyle e, Süreç nedeniyle de tabi okul gezdik, oraya baktık, buraya baktık falan. Evet. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her anaokulun önceliği sizin söylediğiniz gibi oyun oynamak değil. Her ana babanın da önceliği bu olmadığı için kurumların vaziyeti bu ama üç buçuk yaşındaki çocuk için işte şöyle İngilizce öğretiriz, böyle drama yaparız, şu kadar bebe saatimiz var, bu kadar bilmem ne diye bir şey anlatıldığında ben birazcık da bu bilgilere sahip olduğum için arkamı dönüp kaçasım geliyor oralarda. Yani üç buçuk yaşında bir çocuğun e, tüm gününün bu şekilde değerlendirilmesi e, bana çok doğru gelmiyor. Yani orada aksayan bir şey var. Benim benim de aksayan bir şey var. Ben kendi çocuğuma da baktığımda bütün gün de bunları yapsanız sonunda adam kendini iyi hissetmeyecek. Evet. Aradığı şey diğer çocuklarla birlikte olabileceği bir ortam. Benim de arayışım o. Evet. E, ve mutluluğun orada olduğunu düşünüyorum. E, şimdi yani e, nörofizyoloji bu o, nörobilim dedikleri psikoloji, gelişim psikoloji falan bakımından baktığın zaman hakikaten çocuğun programlanması bu dediğin gibi yani çocuk öğrenmeye açık hı hı. öğretilmekten nefret ediyor ama öğrenmeye çok açık yani bir çocuğu sen karınca yollarının başına koy, bir buçuk saat gözlem yaparsan ve sorular sorar sorar sorar sorar gelmedik şeyler sorar, evet. ayıramazsın. Kendi cihayetini farkına varırsın. Tamam <gülüyor> her zaman görüyorum, hiç aklıma gelmeyen sorular. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <soruyorlar>? <gülüyor> Şimdi iki tane tavır var. Bir tanesi karınca önemli diye kim sorular sormayacak sana sırada gel, bak, gel gel. Şimdi otur bakalım, tamam bunlar işte bacaktan şey karından bacaklar. <gülüyor> kötü <gülüyor> kategorisi şudur falan filan, beş dakika sonra çizik <gülüyor> kıvranmaya başlar. Öfff, istiyorum ben bilmem ne demeye başlar. Ya anababasın da biraz görev bu değil mi şimdi ben, benim de anlatasım geliyor. Evet, ama işte bizim bence gerçekten öğrenmemiz gerekiyor. Bu işte eğitim felsefesinin temelinde devrim olacaksa buna ulaşmamız gerekiyor. Müthiş bir manzara var elimizde, bir potansiyel Aha. var. Ben çiftçilikten örnek vermek istiyorum baba. Bir çiftçi düşün Diyor ki, kökler mekler beni ilgilendirmez. Bana elma lazım elma. Hı hı. Piyasada ne kök mü soruyorlar? Yok, elma soruyorlar. <gülüyor> kaza kaza Elma getir, elma sat. Nedir bu kökle sen niye uğraşıyorsun böyle? Kökü sağlıklı mı? Kökü gelişti mi? Köküne bakalım bilmem ne falan. Bana elma lazım kardeşim diyor. Birazcık doğayı anlayan, birazcık çiftçi olan birisi, sen ne biçim çiftçisin ya da Deli misin de bu, bunun... <gülüyor> Kökünün iyi beslenmemesi halinde, yani bu bir kere alabilirsin belki ama sürdürülebilir elma vermesi için bu köklerinin gelişmesi, gelişmesi lazım. lazım. lazım. Şimdi, 3 yaşında bir çocuğun İngilizce öğrenmesi, matematik öğrenmesi falan filan Şu da şöyle olmaya dönsün. Alır ondan eminim yani benim çocuğuma özel de değil ben bütün çocuklarında alabileceğime inanıyorum. Yani öyle bir kapasite var verilirse alır. Fakat verilmesi gereken şey bu mudur? Kaygısındayım ben. Benimle neyden başlamıştık <gülüyor> Keyif. Keyif, tabii. tabii. Yani İngilizce öyle bir öğretilebilir ki hmm. her öğretilen her neyse öyle bir öğretilebilir ki çocuk onu öğrenirken kendini keşfeder, yaşamı keşfeder, hmm. sistemi keşfeder ve o öğrenilen şeyin farkına varmadan öğrenir ve kendinin bir parçası yapar ve bu çerçeve içerisinde de iki hafta sonra, bir yıl sonra daha güçlü bir insan olarak yaşama merhaba demeye başlar. Onun için o zaman bu köklerden ne geliyor ki elma iyi bir elma oluyor meselesini iyi bilmemiz lazım. O bakımdan ben bir kere okulun sınav başarısına önem vermesini önemsiyorum. Heh. Fakat sınav başarısına önem verirken başka onun insan olarak özelliklerini ve potansiyellerini gözden kaçırmasına ve biz sınavda çok başarılıyız ve biz okul olarak sadece bunun üzerindeyiz gibi bir mesajı çok anlamlı bulmuyorsunuz. Dengesiz buluyorum ve tehlikeli buluyorum. Ya e, akademik başarı tabii ki önemli hocam. Bugünkü sistem içerisinde bir çocuk yetiştiriyorsanız ve bu çocuklar bu ülkede yaşamaya devam edeceklerse önlerinde bir takım sınav gerçekleri var. Yani ben sınavımı takmam, hiç de önemsemem, akademik başarı falan benim için önemli değil diyebilecek noktada değiliz. Ya yani ben kendi çocuğum için de aynı noktada değilim. Bu ülkede yaşıyor, bu ülkenin gerçekleriyle büyüyecek ve burada bir eğitim alacaksa bunları önemsemek durumundayız. Ama inandığım başka şeyler de var. Bunlar olurken aynen sizin söylediğiniz gibi onun çocuk olduğu gerçeğini yitirmeden bunu yapmak lazım. Evet. Ben akşam eve geldiğinde bugün öğrendiğini paylaşması halinden büyük bir keyif alıyorum. Ama mesela bakıyorum ne öğrenmiş, minicik bir şey öğrenmiş. Dün diyorum isket oynadım. Benim çocuğum bugüne kararmış, çocuğum ne güzel misket oynadı ve kaybetmiş. Onu da büyük keyifle anlatıyor. Bu benim için çok önemli. Demek Ama, ki sonuç değil, süreç. Süreç tabii ki canım. Orada çocuk bu işten çok büyük keyif alıyor, çok büyük zevkle, çok büyük tatla bu işi yapıyor. Evet. En temel eksikliğin de o noktada olduğunu düşünüyorum ben. Yani eğitim sistemlerinin öncelikle onun içerisindeki olan herkese keyif vermesi lazım. Öğretmene de keyif vermesi lazım. Öğretmen de öğretmenlik yapmaktan zevk almalı. Şimdi düşünün 40 tane öğrencinin olduğu bir sınıfı, 40 öğrencili bir sınıfta 40 tane farklı ailenin 40 tane farklı beklentisiyle bir aradasınız. Öğretmen ne yapacak? Evet. Şimdi yani bu keyif meselesi o kadar önemli ki, ana, baba, ana babalıktan keyif alması lazım. Ee, okul müdürü yaptığı işten keyif Aha. alması lazım. Öğretmen, öğretmenlikten keyif alması lazım. Emin ol, hepsi böyle olunca çocuk da uh -huh. çocukluktan ve öğretim, şey, öğretimden çok keyif alır. Ama buna devam etmemizi tamam, istersen hocam. kısa, bir ara, kısa bir ara verelim. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimizi devam edeceğiz. <Gülüyor> mesela programına devam ediyoruz efendim. Bugünkü konumuz eğitim konusu. Hocam iyi okul konusunu kısmen hallettik diye düşünüyorum. Yani siz iyi okulun bu öğrenme keyfini veren okul olduğunu söylediniz. İyi öğretmenle de kısaca öğrenme keyfini veren öğretmen olduğunu söylediniz ama onu biraz açalım. Yani bir anda baba bir öğretmenle karşılaştığında ya da bu programın izleyicisi bir takım öğretmenler var. Bizi takip ediyorlar, sizi çok önemsiyorlar. Yani nasıl tanımlayacaksınız? İyi öğretmen sizce kimdir? Evet. Ben iyi öğretmen olmak istiyorum. Yani üniversite öğrencisi arkadaş ne yapsın şu anda? Evet. Şimdi iyi öğretmenin birçok ilişkileri var farkında olması gereken öğrenciyle ilişkisi var, bilgiyle ilişkisi var, yaşamla ilişkisi var. En önemlisi kendiyle ilişkisi var. O konularda bir açıklığa kavuşması lazım. Şimdi bilgiyle ilişkisinde bir kere çok bilgi öğretmeni iyi öğretmen yapmaz. Hmm. Bu tuhaf bir belki çelişkili bir ifade oluyor ama yani bu bilgiyi yaşam içerisinde kullanma durumunda olmayan kişi kitap taşıyan bu merkez örneği vardır ya böyle ya, çok kitap okudum, çok kitap okudum. Ee, bizim e, kardiyoloji e, alanındaki doktorlarımızın sigara içmesi gibi ha, bir durum var yani Anladım. şimdi o bakımdan e, bu işlevsel bilgi diyorum ben buna özümsenmiş ve değerler üzerine oturmuş bilgi hı hı. o konuda şimdi öğrenci ilişkisinde bir kere öğrenci, öğretmene baktığı zaman ''Ulan dev gibi adam, dev şeyi biliyor.'' diye bakıyorsa bu e, bilgiye şevk veren e, bir ilişki değil. Öğretmen öyle bir öğretmen olacak ki öğrenci onunla konuştuğu zaman bilgi açlığı duymaya başlayacak. Anladım. Bu bilgi açlığı meselesi çok önemli geliyor bana. Yani sen bana aç gel ben seni doyurayım tavrı yok. Ee, öyle, ki, öyle sorular soracak ve ondan sonra bakışıyla ilişkisinde şunu diyecek Biliyor musun? Sen bunu takip edersen Aha. kimsenin bulamadığı cevapları dair bulabilecek bir potansiyelin var. Ona inanıyorum. ama Ben buradayım. İlişkimiz devam ediyor. Ve ben senin bu güçte olduğunu biliyorum. Ve o kadar memnun ki senin olan ilişkinden dolayı herhalde gözünden anlıyorsundur bu ne kadar memnun olduğunu. Gözüm cıvıl cıvıl. Sen de memnun musun? Senin de gözün cıvıl cıvıl olması lazım. Bu keyif hali devam ettiği zaman işte 30 sene sonra, 40 sene sonra o kişi o öğretmeni rahmetle anar. anar Ve e, der ki vallahi anamın babamın öğretmenini ben ondan öğrendim ama kendisi söylemedi. Beni yol gösterdi, keşfettim yapabileceğimi öğrendim. Kendime güvenim geldi hadisesi var. Bu çok önemli. O zaman iyi öğretmen bilgi ile ilişkisinde artık biliyorum bunun kitabını yazdık. Şimdi, şimdi kendim ilgileniyor. 14 tane kitap yazdı? Sen biliyor musun? Vallahi hocam biliyorum. Böyle sorular soruyorsun falan. Şimdi bu tavır geçmişten getirilen otorite Aha. tavrı öğrete. Otoritesi bu adam. Adam kitap yazmış ya. ya şekli. hocam gene aynı örneğe gülüyorum. Kırk tane öğrenci var bu sınıfta. Peki bu öğretmen nasıl sağlayacak? O, o ortamın düzenini, şunu bunu. Yani orada da ciddi bir sıkıntı var. Polat e, doğru. Yani bu öğretmenlik çok kutsal, çok önemli ve başarılması kolay bir iş değil. Ama hı hı. hakikaten hazırlanırsa. Yani öğretmen diyorum ben ibadeti Öğretmektir evet. Nasıl ki bir insan namaza durmadan önce abdest alır, ondan sonra da niyet eder hı hı. ve ondan sonra da o ilişkiye girer. Bir ibadet bilinci içerisinde sınıfa hazırlanmalı bence içeri girdiği zaman da ibadetin başladığını bilmeli. Hı hı. Çok kutsal bir süreç. Şimdi bu nedenle. Kolay bir şey değil. Yok, Kesinlikle değil. kişinin tümüyle var olması gereken bir durum. Ama yaşamın bir gizemi var. Hı hı. Ben sana şimdi bir karınca öyküsü anlatayım. Emin ol ekrandaki herkes o karıncayı tanımasa dair şimdi ne oldu, şimdi ne oldu, Bak, şimdi ne olacak diye heyecanla takip eder. Şimdi konuyu alıp yaşamla ilişki içerisine kurup ve bu yaşamın içerisinden onları da kapsayarak anlatmaya başlarsa kızı, erkek, kenar mahalle, zengin çocuğu, hepsi bizim ortak paydamız yaşamdır. Böyle nefesleri kesilir, dinlenmeye başlarlar Aha. ve o sırada o ufak ufak sorular sorar. Ufak ufak sorular sorar. Zaten reytingi yüksek olur ya. <gülüyor> Zaten öğretmen onların bakışından, enerjisinden, şuradan, buradan, da filandan anlar. anlar evet. Bakın bir televizyon programı reytingi çok yüksek. Diyebilirsiniz ki var, ülkenin her tarafı var, kadın var, kız var, çosu var, bu var. Ama bazı programların reytingi yüksek. Ve bunlar tesadüfen olmuyor. Son derecede bilinçli, emek vererek uzmanların bir araya geldiği ve neyse o kitleyi iyi anlamış bir sunum içerisinde oluyor. O bakımdan öğretmenin bence her şeyden önce öğretmenliği sevmesi lazım, öğrenciyi sevmesi lazım, o hazın tadına varıp o hazı yaşatmaya kendini adaması lazım diye düşünüyorum. Anlıyorum hocam. Peki şeye ne diyorsunuz? Şimdi bu okullar başlıyor, ondan sonra da ana babalar çocukları teslim ediyorlar ve ana babalıktan kısmen emekli oluyorlarmış gibi bir durum var. Yani baya baya bütün sorumluluklar devrediliyor, yapılacak işler devrediliyor ve evdeki yaşantı, aile ile çocuğun yaşantısı gittikçe azalmaya başlıyor. Hem zaman olarak hem birliktelik ve birlikteliğin kalitesi olarak. Bu ilgili ne diyeceksiniz hocam? Yani bu aklı başında bir yaklaşım mı? Anaba bütün sorumlulukları okulla birlikte okula devrediyor. Bana göre aklı başında sağlıklı bir yaklaşım değil. Hı hı. Özellikle ben özel okullarda yani bu tip anababaları sıklıkla görüyorum. Adam, yani. Bir de He. gerekçesi var. Para veriyorum abi. Tabii canım diyor. dünyada. Para veriyorum diyor. Yani para verdiğine göre. Bunu da bekleyeceğim diyor. Şey diyor. Tabii ki. İstediği şekilde bütün eksiklerini giderek terbiye etsin. Öğretsin. Yani hazır liste veriyor. Yani, yani evet. şöyle olsun, böyle olsun, Hı. bilmem ne olsun. Yani bu bence insan doğasını, eğitimin doğasını... Çocuğun doğasını bilmemekten gelen bir e, tavır. Kınamıyorum, kızmıyorum. Bu tavır, e, bu yani e, bir dünya bakış içerisinde kendiliğinden oluşuyor ve gayet yaygın. İnsanlar farkına vardığı zaman mesela benim seminerlerimden falan sonra Allah razı olsun ya ne kadar farkında değilmişiz gibi söylüyorlar. Yani farkına varınca bir değişme durumu oluyor. Benim söylediğim şey şu ana baba, çocuk doğarken beraber iki şeye çok dikkat edecek. Hı hı. Emek ve zaman. O çocuğa, hangi okula, hangi sınıfa olursa olsun, ana baba sürekli zaman veriyor muyum, emek veriyor muyum diye soracak. Kendisine. Hı. Ve nasıl ki paras senin Ağam geldiği zaman baba yeni oyun diye anlatırken dur oğlum benim şimdi işim var veriyor tabi veriyor diyemez diyemez yani. demem lazım şimdi ana baba her şeyden önce çocukla ilişkisinin kendi ilişkisinin yaşamın en önemli bu çocuk için yaşamın en önemli ilişkisi olduğunun bilincinde. Zaman ve emeğe vermeye devam edecek. Ben burada bir şey söylemek istiyorum hocam, yani siz ayırmasanız da, bugün ayırmıyorsanız o çocuk o emek ve zamanı sizden bir gün tahsil ediyor. Bugün keyifle tahsil edecekken bundan beş sene, on sene sonra sizi bir sıkıntıya sokarak o gün o zorluğu çözmek için tahsil ediyor. Ve siz onu yapmazsanız o zaman uzun vadede sizin umut edeceğiniz emek ve zaman da sizin için harcanmıyor. Yani ben bugün mesela çocuğuyla ilişkisini ilkokula başlamasıyla birlikte minimize eden, onunla geçirdiği zamanı küçülten, onun gelişimine, o heyecanına ortak olmak yerine kendine zaman ayırmayı tercih eden ana babanın daha sonra uzman arayarak bu zamanı harcadığını görüyorum. Ya bizim çocukla hiç konuşamıyoruz, hiçbir şey anlatmıyor, hiçbir şeyden haber değiliz. Ne yapıyor dışarıda, ne diyor, ergenlik geldi, çok sinirli, bize çok kızıyor, hiç bizi takmıyor noktasında problem yaşadıklarını görüyor. Ve ne yazık ki onlar 8 yaşındayken ayırmadığınız zamanın bedeli. Yaşamın düzeni bu. Aynen öyle. Yaşamın düzeni bu. Ondan dolayı, ee, yani ekonomik olarak düşünsen de böyle tabii, tabii, tabii. sevgi yönünden düşünsen de tabii, böyle yani. akıllılık felsefi yönünden düşünsen de böyle onun için anne baba kendi ilişkisini bir kere önemseyecek hı hı. kendi ilişkisinde bilinçli olan ana baba en kötü okula giren çocuğu yaşama hazırlayabilir öyle bir sohbet oluşturur ki çocuk o kötü örneklerden, müthiş ders alarak canavar gibi yaşama çıkabilir. Hı hı. Onu sana söyleyeyim. Ama bu ana baba ilişkisi zayıf bilinçsiz olan durumlarda bizim iyi okul dediğimiz yerdeki öğrenci bir sürü gediklerle zayıflıklarla, kendine olan güvensizliklerle ve sorunlarla hayata atılabilir. O bakımdan ana babanın ya benim sorumluluğum ne? konusunda önce düşünmesi lazım. Ve burada söylemek istediğim şu bir, zaman ve emek. Şimdi zaman vereceğim, emek vereceğim hocam da ne yapacağım konusu varsa işte orada bu kitaplar meselesi, eğitim meselesi, bu televizyon programının takibi meselesi çok önemli oluyor. Ve altını ısrarla çiziyorum. Benim internet sitemde yazdım, on makale falan yazdım. Sohbet içinde olmak. Çocukla sohbet içinde olmak. Karı koca sohbet içinde olmak. Tersi de var bunun hocam yani bir evet ben bugün bu emeği vermeyeyim bu zamana ayırmayayım diyen de var Bu de çok hırslı bir şekilde çocuğuna yüklenen ana babalar da var yani şu da olsun bu da yapılsın şimdi şuraya gitsin buraya gitsin ben hakikaten bir proje görüyorum orada yani piyano çalan spor yapan işte bilmem ne eden şunu eden şu okuldan mezun burada çalışmaya başlamış bir çocuktan bahsediyor ana babalar elbette ki bu kadar şeyi de 10-15 sene içerisinde halletmek istiyorsanız planlama yapmanız lazım bugün bu olacak yarın bu olacak falan derken orada böyle makine gibi hayatlar yaşayan çocuklar görüyorum. Evet. Şimdi bir kere çocuğun kapasitesi, e, getirdiği kapasite yüksekse eğer bunları alır. Almaz değil. Alır. Çalışır. Aferin evet. oğulma. Bak gördün mü denir. Özellikle ana baba kendi içinde özlemleri varsa gerçekleştiremedi. Evet. Bunu nasıl söylüyor? Hocam yoktu bizim camanıza. Şimdi var diyor. Bayru yapsın diyor. De istiyor mu? <gülüyor> Şimdi, yani, ve, e, böylelikle aslında çocuğu aracılığıyla kendini tatmin etme duruyor. Yani yaşamadığı yani. hayatı çocuğunun yaşantısı üstünden yaşamaya evet, çalışıyor. Evet. Ana baba orada ama bu, evet. bu çok bencilce geliyor bana. Müthiş bencilce fakat farkında değiller. Evet. Farkında değiller. Şimdi yani ben bu tip e, programlarda e, korkuya falan dayanmak istemem ama benim bildiğim bir olay. E, Devlet memuru, karı koca, iki kızı, bir oğlu var. Küçükten beri oğlanın farkına varıyorlar ki müthiş şeyli, yetenekli. yetenekli. Çok iyi takip ediyorlar ve çocuk çok iyi bir üniversiteden tam burslu olarak mezun oluyor. Yurt dışına gidiyor, Türkiye'ye döndüğü zaman 35 yaşında bir kuruluşun genel müdür yardımcısı oluyor. Tabii bu çocuk sürekli ana babasının beklentilerini gerçekleştirmek üzere yöneldirilmiş evet. durumda. Hikayenin bu tarafı bu. Ve bu çocuk kiminle evlenecek? Gayet tabi ona, ona göre bir Ona göre alıştırılıyor evet. şudur budur. Genel müdür yardımcısı bu boru değil. Ve yine aynı şekilde ve evlendikten 14 ay sonra Boğaz'da o şık arabasını durdurup gidip atlıyor. Üç gün sonra cesedini bulur. Bu bir gerçek. Araştırırsan bulunur. Ama incelediğin zaman görüyorsun. Canım. Daha fazla çekemeyeceğim diyor ya. Ve bu çok acı bir şey. Ve bu anlatılmazsa eğer. Emin ol sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk öldükten sonra da o ana babada jeton düşmedi. Düşmedi. Neler oldu ne oldu ne oldu bir sürü yorumlar oldu. Kapandı gitti. Ama bizim görevimiz bunu söylemek. Onun için... Ana-babanın altını çizerek duracağı bir soru var. Bu hayat kimin, kimin hayatı? hayatı? Eğer sen, yavrum, ben seni seviyorum, bu hayat senin hayatın. Ve senin genişerek, senin olarak yaşamalı için sana yardım edeceğim mesajını alırsa ayrı bir coşku olur. değer izleyenler, sohbetimiz devam edecek. Bizimle de kalın. <Gülüyor> Evet efendim. Programımız devam ediyor. Bu programda eğitim konusunu konuşuyoruz. Polat doğruyla ile sohbet ediyoruz da. Polatcığım. Hocam şimdi sizin bu ilk iki bölüm içerisinde söylediğinizden benim anladığım yani eğitim temel anlamda kişinin kendini gerçekleştirmesi için imkan sunan bir sistem. Ana babanın da dikkat etmesi gereken bu. işte e, kurumun da dikkat etmesi gereken bu. Öğretmenin de dikkat etmesi gereken bu. Yani ben sana sen ne olmak istiyorsan Kendini gerçekleştirme adına ne olacaksan eğer onu olmanda destek sunabilmem lazım. Benim varlık nedenim bu. Ana baba olarak da varlık nedenim bu. Kurum olarak da varlık nedenim bu. Ve ancak o zaman gerçekten bir yerlere gidiyor. Yani e, bunun çok kolay olmadığının da farkındayım. Yani bu bir ana baba için de çok zor. Bir kurum için de çok zor. Çünkü yönetmesi gereken bir sürü insan var, bir sürü öğrenci var, o var bu var. Ama bunun yapılması lazım. Şimdi bütün bu süreç içerisinde en masum, en böyle temiz noktada görünen çocuklar var. Ee, çocukların bir sorumluluğu olması gerekir diye düşünüyorum ben de. Yani ana babalar da bütün bu süreç içerisinde diyorlar ki, ya iyi, hoş da hep, her şeyi biz mi yapacağız? Yani bu çocuklar hiçbir şey yapmayacaklar mı? Onların hiçbir görevi olmayacak mı? Onlar hiçbir şeyden sorumlu olmayacaklar mı? E orada ne diyeceksiniz hocam? Ana, ya ben inanıyorum gerçekten ben çocukların da bir sorumluluğu olduğuna, bu yaşamda yaşlarına uygun her türlü sorumluluğu kaldırabileceklerine, çok güçlü olduklarına inanıyorum ama bütün meselemin e, bunun nasıl paylaşıldığı noktasında olduğunu düşünüyorum. Siz ne öneriyorsunuz ana babalara? Aynı kanaatteyim. Bir kere e, yaratılıştan insanoğlu kendi hayatının içinde olmak istiyor. Evet. Yani ne olur bana bakın dünyaya gelmişim ben istemedim ki siz istediniz onun için bana bakın ben nereye götürürseniz oraya giderim diye bir tavır yok. Yok. Fazla gözlemişsindir Tabii tabii. Yani şimdi daha yeni, yeni yürümeye başlamış elinden tutmaya kalkarsın bırak der bırak ben yürüyeceğim der ve sen bıraktığın zaman böyle bir deşesi vardır ya çocuğu yüzü ben yürüyorum ya ben yürüyorum ama senin orada durup bakman lazım eğer sen bakmazsan bozulur. Bozulur. Bu çok güzel bir model. Yani burada diyor ki beni özgür bırak evet. ama orada dur bana bak. Aynen bana tanıklık evet. yap diyor. Yok tanıklık mekanizması çok belirleyici yani. Tamam. Şimdi onun için çocuk aslında kendi yaşamında var olmak istiyor ama yalnız da kalmak istemiyor. Doğru. Ve bir ihtiyaç var sevilmek istiyor. Hem sevilmek istiyor hem özgür olmak istiyor. <gülüyor> Başlıyor da başlıyor zorluk. Yani. <gülüyor> Zor bir durum hocam. Yani, ya. yani ana baba da sevmek istiyor ama onun özgürlüğü içerisinde sevebilmek kolay değil. Hocam eee ya yani ben ana baba olarak mesela bazen bir soruyla geliyor insanın gerçekten gevezelik yapası tutuyor yani fazladan cevap veresi yönlendiresi işte onu öyle yapma böyle yap şimdi şöyle davranırsan falan diye anlatasınız geliyor. Bak bir şey diyor ki bunu evet. bunu yaptığın anda bitireceksin. Evet hani evet ee, kapa çeneni otur oturduğun yere sorulmuş soruya sorulduğu kadar yanıt ver. Evet. Sorulmamışsa da hiçbir şey söyleme. Böyle gerçekten çok zor bu. Şimdi söyleyeceğim televizyon programı için geçerli değil ama günlük yaşamda <gülüyor> günlük yaşamda ben kendimi kendi olgunluğumu e, konuşabileceğim halde Hı -hı. konuşmadığım zamanlarda görüyorum. Anlıyorum. Yani kişi bir soru sormuş ama sorusunu da şey yapıyor süreçlemek istiyor. Ve tabak gibi gözümün önünde, evet. şak şak şak şak şak haritasını çizebilirim. Ve üniversite öğrencisi. Ama ona imkan veriyor muyum? Ona alan tanıyor muyum? Ve emin ol, senin çektiğin sıkıntıyı ben de çekiyorum. Bazen bakıyorum, iş daha gelmiş, kabarmış. <gülüyor> Hayran olunmak istiyor olan Doğan Hoca veya falan filan hadisesi. Ama sonradan diyorum ki Doğan. Daha iyi daha olgunlaşman lazım. Aha. Bir insanın susmasını bilmesi ve karşıdakine mekan hazırlaması onun konuşmasından daha önemli. Bunu özellikle sormak istedim. Daha önemli bir olgunlaşma işareti. Yani çünkü ana baba bunu çok rahat yapabilir hocam. Şimdi sizin bu söylediklerinizin hepsinden bugün itibariyle çocuğunuzu karşınıza alın ve konuşmaya başlayın anlaşılabilir. Ee, öyle bir mesajınız olmadığını ben tekrar hatırlatmak istiyorum burada seyircilere de. Çünkü siz iyi bir dinleyici olmaktan ve onun kendisini keşfetmesine destek olmaktan bahsediyorsunuz. Ya bir resim çizeyim şimdi şöyle. Hı -hı. Resim şu ana baba çok başarılı Evet, mesleğinde ticaret hayatında mevkiinde şudur budur ve çocuk bakıyor olan herkes saygılı saygılı saygılı şimdi çocuk böyle bakıyor del gibi bir durum var evet. ve ana baba diyor ki evet ben delim. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğun sağlıklı gelişmesi çok zor çok zor şimdi e, öbür taraftan ana baba küçücük minnacık e, çocuk okula gidiyor e, o çocuk e, okudukça böyle devreşiyor falan. Ana babayı küçük görüyor. O da bence böyle bir sağlıksız. Şimdi sağlıklı olan şey öyle ki e, ana baba bilinçli olarak e, böyle dev gibi korkutucu bir tavır içerisindedir. Kendisi dev olduğu halde çocuk onun hizasında birisini görüyor. Gözleri ışıklayan onunla konuşmaktan zevk alan ve onunla beraber düşünen bir insan var Aha. sürekli ve geliştikçe öğrendikçe ana babam da gelişiyor <gülüyor> <gülüyor> ve, e, ve ana babanın o gözündeki hazzı görüyor, evet. ona da benim gibi Aynen. haz alıyor şeklinde işte burada hakikaten bu e, bellikte öğrenme yolculuğu, keşfetme yolculuğu yapma meselesi bunun felsefi bir temeli var, bunu yakaladığın zaman ki emek ve zamanla oluşur bu. Ee, o zaman bana şunu söyleyeyim. Bak okul, ortam, başa gelen olaylar eğer şu ilişki yakalanabilirse <gülüyor> hepsini halleder diyorsunuz. Çok muhteşem sonuçlar alırsınız ve hakikaten hayatta bir yere gelmiş olan insanların hayatı incelediğiniz zaman görürsünüz yani bunu hakikaten görürsünüz. Öğrencinin bence hayatında en önemli şey hangi değerleri yaşama özen gösteriyor. Benim için önemli olan sınırlar ve sorumluluk bilinci, hı hı. empati, insan ilişkilerinde kendi değerini bulurken karşıdakine de değer verme, hakaniyet duygusu. Bunları takip eden bir ana baba, bunları takip eden bir öğretmen örnek olursa hiçbir şey söylemene gerek yok. Öğrenciye. Öğrenci Öğrenci o zaman hakkını verir hocam. Ben inanıyorum. Yani benim hakikaten e, insana güvenim sonsuz. Yani insanın potansiyeline güvenim sonsuz. Özellikle çocukların potansiyeline hakikaten. Teşekkür ederim. Bu çok çok çok <gülüyor> önemli. Canı gönülden inanıyorum. Ama ortamının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. eğer baltalanmazsa, yapabileceğine inanılırsa, her öğrencinin kendi kapasitesi ölçeğinde çok başarılı olabileceğini, gelebileceği en iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Ve bunun için de çok özel bir şey yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani ana babanın gereğinden fazla yüklenmesi veyahut da tamamen ilişkiyi kesmesi ya da kurumun kendini var etmeye çalışması. Kurumlar da öğrenciler üstünden kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Yani evet. aylığı aralarında konuşuyor. Benimkisi diyor 10 kelime İngilizce biliyor. Çok güzel. Yani ben öğrenmesi kötüdür demiyorum ama e, öncelik bu olmamalı bence. Polat bu o, güven duygusunu iyi ki dile getirdin. Kesinlikle altını çizmek istiyorum. Öğrenilen evlat, şey güvenilen evlat e, kesinlikle güvenilir, bilir, hisseder. Güvenilen öğrenci bilir ve o güvene layık olmaya çalışılır. Onun için değerli izleyenler, güvenin, zaman verin, emek verin. Yaşam en iyisini getirecektir. Evet Polat'cığım. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.